1575, numaralı konu, Muaz bin Cebel Abdullah bin Amr'ın Müslümanları, Allah'ı anmaya teşvik etmeleri, evet, Muaz bin Cebel bir mecliste, insanoğlu Allah'ın zikri kadar, kendisini onun azabından kurtaracak bir amel daha işlememiştir, dedi, bunun üzerine dinleyiciler, ey Eba Abdurrahman, Allah yolunda cihad da bunun derecesine ulaşamıyor mu, diye sordular, şöyle cevap verdi, evet, Allah yolunda cihad da onun derecesine ulaşamaz, ancak elindeki kılıç paramparça olacaktır oluncaya kadar Allah yolunda düşmanlarla savaşırsa başka çünkü Allah Teala kitabında Allah'ı zikretmek en büyük ameldir Ankebut 29. Sur 45 buyurmaktadır. Evet Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Sabah akşam Allah'ı anmak Allah için Allah düşmanlarına kırılıncaya kadar kılıç sallamaktan ve su gibi mal infak etmekten daha üstündür.